بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى ve واصحابه واهل بيته ومن تبعهم بإحسان الى Allahümmi inna naouzu bika min al-kufri wal-kafirin, ve min al-nifaq wal-minaafiqin, ve min al-fusq wal-fasiqin, ve min al-shirk wal-mushshikin, ve min al-jehli wal-jaahilin, ve min ma fi kullubihin mardun yarabb al-alamin ve yarham al وَمَنْ لَمْ يَكُلْ ف۪ي Allah اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِدَّارَيْنِ Allah. Allah'a hamd onun peygamberi Habibi Edibi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam aline, ashabına, ehle kıyamete kadar onların izinden giden salih müminlerin üzerine de sonsuz salat ve selam olsun kıymetli müslümanlar aziz inananlar muhterem cemaatim Allah bizleri küfürden yani Allah'ı inkar etmekten ve Allah'ı inkar eden kafirlerden onların şebinden muhafaza eylesin Nifaktan ve nüfak ahlinin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Fiskten yani Allah'ın emirlerini hafife alıp yahut kasten isyan gayesiyle terk eden Allah'ın emirlerine, yasaklarına, haramlarına, helallerine dikkat etmeyen fasıkların Şerinden ve hastalıkları olan fısk hastalığının şerrinden de bizleri muhafaza eylesin. Allah'u Zülcelal bizleri müşriklerden ve müşriklerin hastalığı olan şirk belasından da muhafaza eylesin. Kalplerimizi Kur'an'ın ve sünnetin nuruyla temizlesin. Bizi şeytanın ve nefsin, nifakın, tıskın, şirkin şerrinden de muhafaza eylesin. Kıymetli inananlar, gafil kimse, düşmanını bilmeyen kimsedir. Gafil kimse, düşmanını ve düşmanının Planını, niyetini, maksadını evvelden bilmeyen kimseye dönük. Türkçe'de ve İslam ıstılahında birazdan sizlere izah edeceğim üzere, Allahu Zül <gülüyor> ve la taufulu an eslihetiküm der Kur'an'da. Yani cephede nöbet tutarken namazdan bahseder ve der ki kafirler kafirler Allah'ı inkar edenler müşrikler pasıklar münafıklar sizin silahınızdan habersiz olmanızı isterler sizi kafir ağlamak isterler bunların başı yani nasıl Allah'a ve Peygamber'e inanan kimsenin nasıl Müslüman'ın Allah'ı Azze ve Celle Teala ilah edindiği zat, taptığı yöneldiği, emrini dinlediği, gayesini gaye edindiği, emrini emir edindiği, nehyini nehi edindiği zat Allah-u Celal ise kafirin, müşrikin, münafığın, tasığın da hizmetini gördüğü, emrini tuttuğu birisi var. Müslümanların Allah'ı kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Tek ilah, eşi ve benzeri olmayan Allah. Müslümanın tattığı tek bir ilah vardır. O da alemlerin Rabbi Allah'tır. Bir insanın birden çok ilahi oldu mu? Otomatik şirkete düşer. Hakiki iman böyle. 14 asır geçti. İslam bilimi, İslam tefek, tefekkürü, içtihat müessesesi ve İslam düşüncesi belli bir durgunluk noktasına geldi. Maddi ve manevi açıdan, vahiyle zahiri ve batini açıdan Müslümanların önünü açacak efendim, Müslümanlara itikadi ve ameli bakından, kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik bakından yol gösterecek akımlar, neredeyse yazılar, çalışmalar durma noktasına, bitme noktasına geldi. İslam dünyası tefekkürü bırakandan belli ve şeytana tapan, şeytana hizmet eden, şeytana kulluk eden fasıkların, münafıkların, müşriklerin düşmanlıklarını unuttuğundan bu yana Müslümanlar, İslam dünyası zilletin ve tefrikanın her türlüsünü geri kalmanın ve yoksulluğun her türlüsünü tatmaya başladı. Bizim en büyük düşmanımız yani Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanan kimse için söylüyorum. Yoksa sen de onun gibi münafıksan senin düşmanı sayılmaz ki. Sen de münafıksın, o da münafık. Güle güle geçinir gidersiniz. Adam kafirse kafir, kafire düşman olmaz. Münafık, münafığa düşman olmaz. fasık fasa düşman olmaz. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Efendim ne olur? Münafık, münafığı hiçbir şekilde reddetmez. Çünkü aynı tabiatta, aynı karakterde, aynı inançta, aynı Allah'a tapıyorlar. Allah'ları ortak. İkisinin de ilahı şeytan ve nefis. Şimdi böyle Allah bir peygamber olunca, peygamber bir olunca ne oluyor adam? Anlaşıyor, uzlaşıyor. Bir münafık, bir fasık, bir müşrik bir araya geliyor. Bunların siyasi ve ekonomik düzenleri de, bunların güç ve iktidarlarını destekliyor. Müslüman, bizim Müslüman geçinen, sözde Müslümanlara, her açıdan yükleniyorlar, iyice zulmediyorlar, iyice zulmediyorlar. Bizim, demin bahsettiğim kafir Müslüman da, kafir Müslüman, cahil Müslüman, şeytanı kendisine düşman bilmeyen Müslüman, kafiri kendisine düşman bilmeyen, münafığı kendisine düşman bilmeyen, fasığı ve müşriki kendisine düşman bilmeyen, daha doğrusu ayakta uyuyan gafil Müslüman da bunların hile ve desiselerini ne yapıyor fark edemiyor ve bunlara karşı taarruz, taktik, strateji üretemiyor, geliştiremiyor. Burada bir düğümlenme var, burada bir kilitlenme var, burada bir durgunluk var, burada bir gerileme var. İslam itikadı ve inancı küfür, şirk ve nifak karşısında asla gerilemez. Allah Resulü ve Allahu u Zülcelal'in diğer peygamberleri şirkin, nifakın ve fıskın karşısında asla geri adım atmadı. Bundan yaklaşık bin sene evvel de İslam dünyası ilmiyle ameliyle itikadi bakımdan siyasi ahlaki kültürel ilim ilimsel bakımdan gelişmeye tefekküre düşünmeye üretmeye yani küfrü ve kafirleri mağlup etmek için her bakımdan felsefe de dahil çalışmaya devam ediyordu. Şimdi bu durgunluk nasıl aşılacak? Efendim Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh çok büyük bir din alimi çok büyük bir alim ehli sünnet ve cemaatin büyük alimlerinden Hasan-ı Basri'ye diyorlar ki efendim böyle böyle neden bu insanlara söz kar etmiyor bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkıyor diyor ki kalpleri ölmüş şimdi onlara söz söyleyen kimsenin durumu da koyunlara arkadan bağıran Kuran'da geçer bu temsil koyunlara arkadan bağıran ama laf işittirmeyen çobanın durumuna benzer. Peygamber aleyhissalatü vesselam için kullanıyor bu tabiri. İmansızlık insana musallat olmuş en büyük beladır. Nereden bakarsanız bakın bir insanda şirk nifak ve fısk Zerlesi dahi oldu mu o insanı yavaşlatıyor. Allah için feda edeceğine, Allah için çalışacağına, Allah için amel edeceğine ayağına bağ olup geri çekiyor. Fes bir insanın yakasına yapıştı mı tembel yapar. Nifak bir insanın elini tuttu mu iki yüzlü yapar. Ne zaman nüfaktan yakasını tutarır, Nifaktan kurtulmayan kimse cennete asla gidemez. Şirkten kurtulmayan kimse asla cennete gidemez. Küfürden kurtulmayan kimse asla cennete gidemez. Namaza kalkacağı zaman, namaz kılacağı zaman, ibadet yapacağı zaman bir şeyini yavaşlatıyorsa, bir şeyini geri bırakıyorsa, hevesini hevesi kırılmış bir şekilde Allah'a kulluğa, namaza, ibadete gönülsüz, gönülsüz devam ediyorsa, o tümçede imanınız şirk, nifak ve fıstam herhangi birinde mizerre bir vardır. Çünkü Müslüman normalde yavaş hareket etmez, herhangi bir ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, hiçbiri mazeretsiz, mazeretsiz olduğu halde yani imkanı müsait olduğu zaman, ona zor gelmez, ağır gelmez. Bunlar âlemi İslam'ın, Müslümanların yakasından atmaları gereken, efendim yakalarını kurtarmaları gereken bir takım emrazi kalbiyenin, yani kalp hastalıklarının başı. Bunlar temizlenmeden tevhid gerçekleşmez. Gerçekten Allah'a inanırsa bir toplum kardeş olur. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçek inanan kimse inanan kimselerin olduğu bir toplumda hiç kimse rengine, diline, dinine, ırkına göre konuşmaz. Hepimiz Müslümanız, hepimiz bir Allah'a, bir peygambere inanıyoruz. ...denilir ve çıkılır... ...Allah'ta ve Muhammed Mustafa'da... ...birleşilir... ...İslam esasları üzerinde... ...kardeş olunur... ...İslam'ı çekip aldığınız zaman... ...paramparça bir gövde... ...diyelim ki... ...bir toplumu bir bedene benzetelim... ...İslam'ı ruhundan ve aklından... ...o bedenin... ...ruhundan ve aklından... ...İslam'ı çekip aldığınız zaman... ...neyle çekersiniz... Topluma pis pis filmler izletirsiniz, ahlaksız diziler oynatırsınız, ahlakını kemirirsiniz. Efendim Amerikan, Yahudi, İngiliz'in sinemasını izlettirirsiniz, vatandaşın kültürünü kemir kemirirsiniz, milli benliği yok edersiniz. Milli benliği yok edersiniz, manevi benliği parçalarsınız, yoksul bırakırsınız, ahlakı çökertirsiniz. Efendim, gelin kaynana programı izletirsiniz. Öyle bir bu basın, televizyon diyorum, medya, öyle münafık, öyle kafir, öyle dinsiz. Öyle şeytanın dini küfre hizmet eden başka bir şey yoktur. Televizyon, gazete. Kahveye gidiyorsun. İşte Kahvede, masada, masa üzerinde bir gazete var. Gazetenin üzerinde boy boy kadın Bunlar, affedersin, milletin kanını emen, yiliğini sömüren, kemiren, milleti cahil bırakan, şeytan uşağı bunlar ama milletten ne akıl var ne izan var ne tefekkür var birçoğu anlarken birçoğu daha meselenin farkında bile değil kolaycıyla basın el ele vermiş gencimi, çocuğunu yavrımı, evladımı nasıl gavur yetiştirdim diye yayınlar yapıyor Nasıl Hristiyanlaştırırım diye diziler oynatıyor. Okulda ahlakı nasıl çökertirim diye diziler oynatıyor. Bizim Müslümanlar da geçip karşısına izliyor. Baba Müslüman, ana Müslüman, yavru Allah göstermesin ne olur? Acaba neyle yetişir, nasıl büyür, yarın ne olur? inançsız, dinsiz, imansız yetişen nasıl olur? Yetişen bir nesil nasıl olur? Allah'tan, peygamberden uzak bir nesil nasıl olur? Millet nasıl olur? İşte ne olur? Paramparça olur. Kimi bir tarafa kimi bir tarafa savrulur. Sonunda efendim bugün haberlerde bir haber izledim. Diyor ki Ramazan'ın ortasında zıkkımlanmış bir tanesi bir tane kız çocuğu zıkkın dediğim bu işte uyuşturucu aşırı doldan ölmüş kim yetiştirdi onu Kur'an kutlarında mı yetişti o camide da mı yetişti nerede yetişti nasıl böyle bir çocuk eser içen 17-18 yaşındaki bir çocuk bu milletin, bu memleketin bir evladı dişkinin, kumarın, hayasızlığın, dinsizliğin kucağına nasıl atılır? Nasıl atılır, nasıl düştü, süreç oraya nasıl geldi? Önce televizyonla dinsizleştirdiler. Ana da dedi ki kızım izlesin, oğlum izlesin, çocuğum izlesin. Çizgi filmlerle doyunlarını yıkadılar yavruların. Daha 7-8 yaşında, 5-6 yaşındayken manevi boşluğa Allahsızlaştırdın mı bir insanı dinsizleştirirsin. Allah'ı unutturdun mu insanın maneviyatını öldürürsün. Maneviyatını öldürdün mü o insan her türlü kötülüğü, hayasızlığı yapmaya hazır müsait hale gelir. Genç oldu, büyüdü, ana dedi ki izle, lise çağındaki dünmen bir, bir kanalda, felanca kanalda, şimdi isim verince, eleştirince adam hemen mahkemeye gidiyor, i̇şte felanca yayınımı eleştirdi diye dava açıyor bilmem ne kadınlar diye genç kadınlar diye böyle utanmazlığa hayasızlığa, Allahsızlığa dinsizliğe imansızlığa bak 16-17 yaşındaki benim kız çocuğuma koyduğu isme bak namussuz, haysiyetsiz kafir oğlu kafir şeytan kölesi firavun uşağı batı uşağı örmenileşmiş, hayvanlaşmış dinsizleşmiş benim yavrum da Batı'da, sokaklarda İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın sokaklarında hayvandan daha çıplak gezen şebekler gibi gelsin istiyor. İstiyor ki Müslümanın oğludu da onun gibi gavur olu gavur olsun, Yunanlı olsun, Allah bilmesin, Peygamber bilmesin, vatan nedir bilmesin, millet nedir, devlet nedir bilmesin. Dinsiz oğlu dinsiz olsun. Senelerdir ilkokullarda bu milletin evladına biz maymundan geldik, maymundan geldik diye öğretmediler mi? Evrim teorisi dedikleri saçmalığı, sapıklığı, dinsizliği gem cecik yavruların beynine şırınga etmeye çalıştılar. Yavrum millet böyle yetişir. Televizyondan ahlaksız yayın, gazeteden ahlaksız fotoğraf, çocuksa ahlaksız çizgi film, ondan sonra Allahsız toplum, eğitimse Allahsız eğitim merisim. Doğa ana diyor çizgi filmde. Diyor ki, doğa ana bunu böyle yaratmış. Doğa ana yaratamaz. Ama o cencecik yavrunun aklına 5-6 yaşındaki yavruyu Müslüman evladını böyle cahilliyor. Seni Doğa Ana yarattı diyor. Çocuğun bilme sordum. İlk birinci sınıfa gidiyor. Bundan yedi sekiz sene evvel seni kim yarattı yavrum söyle bakayım dedim. Doğa Ana dedi Doğa Ana. Tayga haşa böyle şey mi olur ya? Sen bunu nereden öğrendin dedim. Belgeselde izledin ve belgeselde bizi doğa ana yarattı diyor. Haşa ve kella. Müslüman sen yavrına, evladına yavrun televizyonunu rahat rahat izletirsen yavrunu kaybedersin. Babasına az edersiniz vicdanınıza, aklınıza sığınarak söylüyorum. Babasına moruk diyen bir diziyi yavruna izletirsen yavrun ona benzer. Onun için yavrularımızı, yavrularımızı ve kendimizi Allah'a ve Muhammed'e iman eden, Allah'ın dinine, İslam'a uygun program oynatmayan kanallardan mümkün mertebe uzak tutarız. Yavrumuz elimizden, kızımız, oğlumuz elimizden kayıp gittiğinde, eyvah, ya oldu bu çocuğa? Ana dinlemez oldu, baba dinlemez oldu dememek için, pişman olmamak için yavrumuzu milli ve manevi düşünceyle donatalım. Yavrum papasına diz çöktürmüş bir milletin evladıyız. Türk milletinin. Atilla Han Allah toprağına rahmet yağdırsın. Atilla Han'a diyorlar ki hanım böyle bir papa çıkmış Roma'da diyor ki Allah iştir haşa baba oğul kutsal ruh Efendin? öyle şey mi olur diyor Allah tektir bir tane Allah vardır diyor ve Roma'ya sefere çıkıyor Akilla Roma'ya sefere çıktığı zaman birinci papa Gönpol diye bir adam Türk düşmanı olur bu deyyuslar bu kafirler İlkleri Avrupa'dan, Anadolu'dan nasıl atarızın yüz türlü yolunu yözen bu kafirler. Bu İngiliz kafiri, bu Fransız kafiri geçmişte savaştığımız Yedicetede, Yemen'de, Galiçya'da, Dünetekka'da, Şıkkada savaştığımız bu kafirler Lord Kürzön diyor ki Lordlar kamerasında elinde bir Kur'an var, kaldırır Kur'an'ı, Efendiler Türk milletini öyle yönemezsiniz. Türk milleti cephede yenilecek bir millet değildir. Türk milletini yenmek istiyorsanız önünden Allah'ın kitabını alın. Allah'ın kitabı Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bakın 400 sene evvelden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki Kur'an'ın ismi baki olacak, cismi kalkacak. Ruhlarda manası unutulacak. Öyle olmadı mı? Şimdi o zaman gelmedi mi? Evet, bizim için geldi. Allah'ın kitabını unuttuk. Allah'a imanı unuttuk, unutturdular bize. Dört tane ahlaksız, kafir kanal, dinsiz yetiştiren, milleti dinsizleştirmek için, Allahsızlaştırmak için, Camiden ucaklaştırmak için kilise reklamı yapan, Vatikan propagandası yapan, Yahudi uşağını, uşaklığı yapan, kanal digi dinden, imandan, Allah'tan, kitaptan, peygamberden ayırmak için, uzak tutmak için her türlü yayını yaptı. Yavrular elimizden gitmesin, ailelerimiz perişan olmasın. Aylarca o kanallarda karı koca kavgasını seyrettikler bu millete. Karı koca kavgasını seyrettin aklına fesat sokuyor. Erkeğin de kadının da. Aklına fesat sokayım, aile yuvası paramparça olsun. İşte bizim Müslümanlar da geçiyor. Hadi hadi açalım izleyelim. İyi düşünelim. Göz gördüğünden, kulak duyduğundan mesul. Bizden ikaz etmesi, bizden uyarması. Yavrularımız, evlatlarımız, milli ve manevi, önce milli, Türkçe ile, Türk tarihiyle, Türk destanıyla ile yetiştin yavrum. Benim oğlum, benim kızım, benim Müslüman evladım, Atilla'nın, Dede Korkut'un, Göktürk kitabelerinin destanını bilmeden, Oğuz Kağan destanını bilmeden, Ergenekon destanını bilmeden büyümesin. Emin Gavru'nun efendim, Kalim'e ve Dünme'yi, efendim bilmem, falan falan hikayesiyle, destanıyla büyümesin. Düğüldüğü zaman da Allah'ın Kitabını, Peygamberini bilerek büyüsün. Tarih şuurundan, millet şuurundan, milli şuurdan ve manevi şuurdan uzak yavru yetiştirirsek, ellerine incin verir, Hristiyan yaparlar, komünist bayrağını verip, dükkân taşlatırlar, polis taşlatırlar, kandırıp, inandırıp. Allahsız yapıp peygambersiz yapıp memleketin polisine ve askerine kurşun sıktırırlar. İşte öyle olmadı mı? Sevgili inananlar, aziz Müslümanlar. Bu kafir oğlu kafir Ermeni dönür Ermeni oğlu Ermeni herif 15 bin 20 bin Türk'ü bir o kadar da Kürt vatandaşımızı katleden kafir ben Allah'ı tanımam Namaz kılmam, oruç tutmam diyor Allah'ı tanımam Gazetece var yani bu Sözü <gülüyor> Allah Peygamber tanımam Haşa ve kella Namazı kılmam, orucu tutmam diyor Böyle Önce kafirleştiriyorlar Sonra daha çıkartıyorlar Ondan sonra ellerine tüfek verip, silah verip, kundaktaki bebeğe kurşun sıktırıyorlar. Cinsiz adam, adi adamdır. Kafir adam, hayasız adamdır. Utanmaz adamdır. Namussuz adamdır. Şerefsiz adamdır. Devletin polisine, askerine kurşun sıkan. Civan gibi yiğitleri üren namussuzlar kafir oğlu kafir diller. Ekmeye yağ süren destekleyenler de öyle. Hiç bu millet bin senedir hiç kimseye zulmetmedi. Bin senedir nerede dayandım diyen varsa su verdi bu millet. Açır diyene yetişti, açık kayır diyene yetişti. Bu sözün şu <gülüyor> sözün manasını vallahi diliyorlar açız diyene Türk milleti yetişti açıktayız diyene Türk milleti yetişti hatırlayın bir kargaşa olmuştu da bilmem kaç milyon kişi efendim Türk milletinin yaptırdığı vergileriyle yaptırdığı lozmanlarda kalmış yemiş içmiş sen Irak'a geri dönmüştü. Yani bu millet mazlumun yanında, yoksinin yanında. Biz kimseye haksızlık yapmadık. Ne Ermeni'ye yaptık, ne başka bir millete. Sadece 30 bin kişiyi, 30 bin her durum olduğu da bir kazı yapılıyor. Yılıne hatırlamıyorum. Türkiye büyük millet meclis, meclisi zabıtlarında var. Rus askeri anlatıyor. Rus subayı gözlemci subayı yazmış. Askerleri bir askerler sivil halkı kadın demeden erkek demeden yaşlı demeden çocuk demeden her durum ortasının ortasında bir kren yolu vardır. Kren vagonlarına bindirip kren vagonlarına bindirip vagon içerisinde kafasından kurşunlamak suretiyle diye yazıyor Rus. Rus gözlemci yapıyor. Ermeninin bize yaptığına bak. Ve silahla kurşunladığı kimseleri diyor. Kırım yolunun hemen yanı sıra açtığı çukura teklemek suretiyle atıyorduk diyor. Hangi Ermeniye biz bu zulmü yapmışız? Evet biz sen Müslümansın, sen merhametlisin, Türksün, adaletlisin İhtiyaç sahibine mazluma yoksula yetişensin ama senin karşındaki kafir sana merhamet etmez onun için millet olarak zilli ve manevi duygularımızı terk etmeyelim taviz vermeyelim niye verdiğimiz her taviz her taviz maddi ve manevi her adım onları güçlendirir her taviz onları bizim karşımıza daha güçlü çıkartır akıllı, basiretli, gerçekten dostunu ve düşmanını iyi bilen birer mümin, birer Müslüman olmak zorundayız. Dostumuz şeytan, düşmanımız şeytandır ve şeytanın dostlarıdır. Kafirlerdir, münafıklardır, fasıklardır. Kimlerdir bunlar? Allah düşmanı, peygamber düşmanı, vatan düşmanı, millet düşmanı, kimseler bölücü, yıkıcı, yırtıcı, Efendim şehir eşkıyaları, dağ eşkıyaları Allah'a ve devlete silah sıkan, dine ve millete silah sıkan, namlı doğrultan, polisin ve askerin çocuğun ve yaşlının katliamına, kanına parmağını batıran bu kafirler bir düşmanımız. Bunların, bu dönücülerin herhangi bir şekilde oyununa gelmeyelim. Müslümanız demek sadece... Müslümanız demek sadece veya İslam demek sadece ibadetlerden bahsetmek değildir. Namaz, oruç, hac, zekat değildir. Bunlar temeldir. Bir de Müslüman'ın, Müslüman'a lazım olan bazı özellikler vardır. Temel özellikler vardır. Allah-u Zülcelal inşallah bu ayeti celil ile sohbetimi sona erdireyim. Ben Müslümanım deyip de ben Müslümanım deyip de Türkiye Cumhuriyeti'nde bölücülük yapan devlet ve kanun hakimiyetini zayıflatmaya çalışan memleketin içine nifat sokan Yahudi uşağı, Ermeni uşağı, Amerikan uşağı Şia'nın Vahabiye'nin uşağı efendim sağdan soldan para alıp Müslümanları kandırmaya çalışan bölücülere ve görücülere şu ayeti ok oh gibi fırlatıyorum Allahu u Zülcelal ben Müslümanım deyip de devlete ve hükümete kim yöneten hükümettir isyan etmeye çalışan, kanun hakimiyetini yıkmaya çalışan sokaklarda araba yatan efendim peygamber mitingi düzenleyip ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin temsil edildiği kutsal bayrağı yerde sürüyenlere sözden Müslümanlara, hakiki kafirlere şu ayet ibret alem için bizden bir ok olsun. Allahü Vücelal, ya iyyuhalladina amani, ey Allah ve Muhammede gerçekten iman edenler. Adiil bir Allah'a itaat edin. Allah ne derse sözünü tutun ve adu'un rasul peygambere itaat edin ve ilul en mümkün içinizden sizi yönetsin diye seçtiğiniz kimselere de itaat edin Allah söylüyor bunu demek ki devlete isyan haramdır kanuna isyan haramdır bizim namusumuzu şerefimizi koruyan kimselere silah doğrultmak haramdır küfürdür kafirliktir hem de kafirliğin en adisi, en kötüsüdür. Ya Rabbi bizleri işte ve dışta bizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı muhafaza eyle Ya Rabbi. Dillik beraberliğimizi her daim kuvvetlendir, kuvvetle pekiştir Ya Rabbi. Ya Rabbi Türk milletini, Türk ülkesini ebediyen ilelebet muhafaza eyle Ya Rabbi. İslam'ın, devletin, milletin, memleketin sinsi düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Bizim gibi gözüken, Müslüman gibi gözüken, dine, devlete, millete, işten düşmanlık yapan minafıklara da fırsat verme ya Rabbi. Evet. Ya İlahel Alemin ve Yarhanel Rahim'in alem İslam'ı, özellikle Müslüman Türk milletini küfre ve kafirlere karşı her daim uyanık ve kuvvetli ola ya Rabbi dualarımızı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzüsü hürmetine kabul ve karim eyle ya Rabbi Amin. ya Rabbi Taha'nın hürmetine Yasin'in hürmetine yetimlerin, yoksulların, mazlumların yüzüsü hürmetine seherde göz yaşan, göz yaşı döken, ağlayan divana duran, deli dikülmüş ihtiyarların yüzüsü hürmetine dualarımızı kabul ve karim eyle ها ها الحمد لله رب العالمين الفاتحه